Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Yine O, hayvanlardan da irili ufaklığı var edendir. Allah'ın size rızık olarak verdiğinden yiyin de, şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü O, sizin için, apaçık bir düşmandır. Sehl bin El-Hanzaliye anh'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açlıktan karnı sırtına yapışmış bir deveye rast geldi ve şöyle dedi. Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkunuz onlara binmeye elverişli hallerinde bininiz ve onları yemeye elverişli hallerinde yiyiniz Allah'ım senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz Sonunda dönüş, yalnız sanadır.